Efendim iyi günler, iyi günler. İyi günler. Karagöz iş görüşmesine girecekti ama ne yaptı acaba? İki gözüm, ne yaptın iş görüşmesini? Gittim Hacıvat ama olmadı. Ne sebep? E, adamın tipini beğenmedim. Ne demek tipini beğenmedim? Yahu Hacıvat bu yaşıma kadar edindiğim tecrübelere göre o adamdan bana hiç çıkmaz. Bak sen, sanki çok iş tecrübesi oldu da şimdiye kadar. Yahu Karagöz'üm patronla konuştun mu onu söyle. Yuhu. İş hakkında bilgi edindin mi? Yok. İyi, aferin. Adamın tipine baktın, hükmettin öyle mi? He, aynen öyle ettim. İlahi kare gözüm. Bırak ön yargılı olmayı efendim, bırak ön yargılı olmayı. Bunun ön yargıyla, son yargıyla alakası yok birader. Var. Yok. Yahu ön yargı nedir biliyor musun sen? Önden giden yargıdır. Hayır efendim. Önde olan yargıdır. Aynı şey. Ön yargı demek peşin verilmiş yargıdır. İyi ya, veresiye vermekten iyidir işte. Aman ne komik efendim. Aman ne komik Bununla idare et şimdilik Bak acıbat başlama yine Bilmiş bilmiş konuşmaya beni delendirme. İlk önce bu ön yargı senin gibi tembellerin işidir Bu seninki önyargı olmuyor mu peki? Hayır ben yıllardır taradığım kişi hakkında konuşuyorum efendim Ben de yıllardır bildiğim tipinde hayır olmayan adamlar hakkında konuşuyorum efendim Yahu adamla bir kelam bile etmemişsin sen yapınca doğru, ben yapınca yanlış. Yahu seninki başka, benimki başka efendim. Ne gerek var acıyı var. Zaten burada yapılmışı var. Neyin yapılmışı var? Neyi kastediyorsan, fikrin, düşüncenin, işin... ...ne kafa yoracağım daha. Zamanında yormuşum, olmuş, bitmiş. Bak, bu yaptığın sana sonra da zarar. Nedenini söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Mesela iş görüşmesine gittim. Gittim. Patronun tipine falan kıl olduğun için... ...hemen çekip gitmek yerine... ...görüşme zamanına kadar bekledin. Bekledim. Patron seninle iş yemeğine gitmek istedi. Ben de isterim valla. Hesabı patron dururken ben verecek değilim ya. <gülüyor> Yemek geldi önüne. Nasıl yersin? Ne geldiğine bağlı. Mesela çorba efendim. Alırım kaşığı yerim. Tuzuna falan bakmaz mısın? Yok bakmam zaten. İlk başlamadan tuzunu atarım hemen. Ha işte. O zaman işi kaybettin. Allah Allah. Tuzu önceden attık diye işi kaybettik. Ne alakası var ya? Ha patron Cimri adam hesaba fazladan tuzlu yazarlar diye korktu ondan mı diyorsun? Tuzu hesaba katmazlar. O zaman kendi katacaktı tuzu. İlk önce ona vermedin diye gıcık oldu bana ondan mı? Hayır ona gıcık olmaz. O zaman beni ilk gördüğünde tipime takmış da tuzu da bahane etmiş olabilir. Yok ondan da değil efendim. Allah Allah çıtlatacaksın adamı. Ne, neden acaba o zaman? Çorbanın tuzuna bakmadan tuz kattım diye. Ee ne olmuş onu yaptıysa? ...peşin hükümlü olduğunu gösterir bu. İş dünyasında da peşin hükümlü olmak... ...çok şey kaybettirir efendim. Vay be! Bir tuzdan ne sonuç çıkardın ha? Tebrik ederim seni. Evet efendim. Sen bir tuzdan adamı işinden ettin. yargılı olmadın da... ...ben tipine bakınca yargılı oldum ya... ...sayret doğrusu. Sana laf anlatmaktan yoruldum Karagözüm. Gidiyorum ben sevgili dinleyiciler. Gördüğünüz halimi. Bana bugünlük müsaade. Gelelim sohbetin sonuna efendim.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 Parisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayız stüdyodayız.